أعوذ بالله sevgili dostlar bugün Kur'ani ahlak derslerimizin Dördüncüsünü inşallah yapacağız. Daha önceki dersimizde Kur'an'i ahlak konusunun müeyyide başlığını incelemiştik. Bugün müeyyide başlığı altında ahlaki müeyyide, kanuni müeyyide, ve ilahi müeyyide olarak tasnif ettiğimiz üçlü sınıflandırmanın üçüncüsü olan ilahi müeyyideyi açıklamaya çalışacağım. İlahi müeyyide Kur'ani ahlak içerisinde büyük bir yer tutan sorumluluk ve mükellefiyetlerimizin esasını ve neticesini oluşturan müeyyide bahsinin en temel unsurudur. Malumunuz, ilk derslerimizde de beyan ettiğimiz gibi, eğer bir insan Allah tarafından sorumlu kılınmış, mükellef kılınmış ise, o insan, yaptıklarının sonunda bir müeyyideyi de hak etmiş demektir. Bu müeyyide hem maddi hem manevi olabildiği gibi, bu müeyyide ahlaki, kanuni ve ilahi olarak sınıflandırılabilmektedir. İlahi müeyyideye geçmeden önce, İslam'da davet üslubunu kısaca açıklamaya çalışayım. Ve diğer muharef kitaplarla Kur'an arasındaki davet üslubunun farkını ortaya koyacağım. Tevrat, davet üslubu olarak tahrif edilmiş Tevrat, çok keskin ifadeler kullanır. Bu ifadeler serttir, katıdır. Karşısındakini adeta yaralayıcı ve kırıcıdır. Tabi bu tahrif edilmiş Tevrat da böyledir. İncil'deki davet üslubu ise, Tevrat'ın aksine çok yumuşak, çok sınırsız, ve sorumsuz bir üsluptur. Yani Tevrat ifrat, İncil ise tefrittir. Tevrat ve İncil'in ifrat ve tefrite kaçan iki aşırı uç olan davet üslubunun Kur'an'da dengelendiğini görüyoruz. Kur'an'daki davet üslubu cidden dengeli hem seven hem kızan hem müjdeleyen hem korkutan hem insanı ümitlendiren hem de insanı uyaran bir davet üslubuyla Kur'an insanlara hitap etmektedir. Özellikle bu davet üslubunun kullanılmasından daha çok davetçiye düşen bir davetçi ahlakı vardır. Davetçi ahlakına ait Kur'an'ın vaz ettiği ilkelerden birincisi hasbiyliktir. Hasbiylik ne demektir davette? Hasbiylik İslami ve insani daveti yaparken daveti ranta dönüştürmemektir daveti ticarete dönüştürmemektir. Saadet'i paraya dönüştürmemektir. İşte Kur'an'da bunun en güzel örneklerini görürsünüz. Ve tüm peygamberler insanlığa gönderildiğinde ilk söyledikleri şey la es'alukum aleyhi ecra. Ben sizden bir ücret istemiyorum ya da in ecriye illa ala Allah benim ücretim yalnızca Allah'a aittir gibi ifadeler olmuştur. Çünkü davet insanlığa Allah'ın sunduğu ebedi ve değişmez değerleri götürmektir. İnsanlara İlahi değişmez değerleri götürürken, bu değerleri paraya dönüştüren, bu değerleri ranta dönüştüren, sözünün, davetinin etkisini elleriyle yok edecektir. İşte peygamberler bu yüzden davet, davet için kendi halklarının huzuruna çıktıklarında, İlk söyledikleri şey, ben sizin gibi bir insanım olmuşsa, ikinci söyledikleri şey, ben bu davetten dolayı ücret almıyorum olmuştur. Eğer bir ücret alsalardı, o zaman karşılarındaki insanların itiraz etmekte haklı bir gerekçeleri olacak ve sen bize yaptığın davet karşısında ücret alıyorsun Dolayısıyla senin sözün samimiyetinden değil, ücretten kaynaklanmaktadır. Gayretinin temelinde yatan sebep, Allah rızası değil, ücrettir diyeceklerdi. İşte bunu peygamberlerin gönderildiği hiçbir kavim söyleyememiştir. Hiçbir nebiye böyle bir itirazın yapıldığı vuku bulmamıştır. Ancak, Kur'an'ın da ifade ettiği gibi peygamberler ücret istememişlerdir çünkü onlar ecirlerini tas tamam Allah'tan alacaklarına iman etmişlerdir. Ne ki kul la eselukum aleyhi ecra illa el mabedde fi'l qurbah ayetinde de buyurulduğu gibi peygamberler ücret istememişlerdir lakin kurbiyet ve meveddet muhabbet ve yakınlık istemişlerdir. Muhabbet ve yakınlık davetçi için en büyük azıktır. Eğer muhabbet var ise, yakınlık var ise davetin etkisi de o oranda büyük olmuştur. Davetçinin ahlakında ikinci ilke zorla değil rıza ile olmasıdır. Çünkü İslami davet insani davettir. İslami davet, ağacın, taşın, toprağın itaatine benzemez. İnsan, irade ile muttasıf bir varlıktır. İnsanın iradesini yok sayan hiçbir nizam, hiçbir din, hiçbir sistem, insan, insanı mutlu edemez. Dolayısıyla insana mutluluğun öbür adı olan, Evrensel değişmez değerleri yani vahyi götürürken insanın iradeli bir varlık olduğunu hesaba katacak ve iradesinin de Allah'ın kendisine verdiği en büyük ayetlerden bir ayet olduğunu bilecek ve bunu göze alarak insanı zorla değil, insanı razı ederek davet edecek. Çünkü ''La ikrahe قَدْ تَبَيْيَنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيْءِ Dinde zorlama yoktur. Çünkü iyi kötüden ayrılmıştır buyurmaktadır Kur'an. ikrah ile insan nasıl kafir olmuyorsa, yine ikrah ile yani zorla hiçbir insan Müslüman da olamaz. Eğer Müslüman oldum demiş, Zorla Müslüman oldum dedirtilmişse onun İslam'ının Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Tıpkı zorla ölüm tehdidiyle Müslüman olmadığını söyleyenin de kafir olmayacağı gibi. İşte bu noktada bu ilke Allah'ın insanın iradesine verdiği değer ve gösterdiği hürmetin derecesinin bir göstergesidir. Eğer Allah yarattığı insanın iradesine bu kadar hürmet gösteriyorsa insana ne olmuş ki Allah'ın iradeye gösterdiği hürmeti yok sayacak ve onu onu bir tarafa bırakıp insanı dinini seçmekte ikrah ile zor kullanarak bir yere geçirmeye çalışacak. O zaman sınavın iradenin Seçmenin ve insanı insan eden özgürlüğün hiçbir değeri kalmamaktadır. Zaten cennet ve cehennemi hak eden de insanın özgür iradesiyle seçimi değil midir? Eğer insan taş gibi, toprak gibi, yıldızlar gibi, galaksiler gibi, kendi iradesiz varlığıyla isyan edememek gibi, isyan edememek gibi bir yaratılışıyla eğer Allah'ın davetine icabet etseydi, işte onun da akıbeti taşlar, topraklar ve ağaçlar gibi olurdu. Unutmayınız ki bir taş cenneti bulunmamakta, bir yıldız cenneti bulunmamakta, onlar da Müslüman olduğu, onlar da Allah'a itaat ettiği halde bir güneş cenneti, bir evren cenneti, bir dünya cenneti, bir bitki cenneti bulunmamaktadır. Onlar evrensel koroya isyanı mümkün olmayan bir itaatle katılmışlardır. Yalnız insandır ki isyanı mümkün olan bir itaatle bu koroya katıldıkları için isyanı cehennemle, itaati ve imanı ise cennetle ödüllendirilmiştir. Bu noktada insanın Seçme özgürlüğünü beyan eden bir yığın ayetten birkaçını zikretmem gerekecek. Fe'lhamaha fujuraha ve takvaha. Ona günahı, fujuru ve takvayı, iyiliği ilham et. O ister fujura ve günaha gider, ister takvaya ve imana gider. Kendisine kalmış bir şey. Yine bir başka ayet İnna hedayinahu sabili imma şakiran ve imma kifura. Biz onu yola hidayet ettik. Biz ona yolu gösterdik. İster iman eder, şükreder, ister inkar eder, küfreder. Yani bu noktada insana Allah'ın hidayet vermesi, onu yolun ağzına geçirip bırakması, ona yollarını göstermesi, kitaplarıyla, peygamberleriyle. Vahyi ile insana hakikati ve hakkı duyurmasıdır. İşte peygamberler, işte kitaplar Allah'ın hidayetidir. Allah'ın hidayeti gelmiştir dünyaya. Herkese bu hidayet ulaşmıştır. Artık insan isterse küfretsin, isterse şükretsin. Üçüncüsü, davetçi ahlakının üçüncüsü, güzel bir hitabet ve sözdür. Kur'an bunun en güzel delilidir. Çünkü en büyük davetçi Allah'tır. Allah kitab-ı keriminde öyle bir üslup kullanmaktadır ki bu üslup tüm davetçilere örnek ve ibret olabilecek bir üsluptur. Bu üsluba bakarak her davetçi kendi davet ahlakını oluşturmak yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak zorundadır. Birkaç Kur'an'dan Kur'an-ı üslup konusunda birkaç anekdot vermek isterim. Estaizu billah. Ve kulu kavlen sedida. Anlaşılır ve kolay biçimde konuşunuz. Ve kulu kavlen marufa. Güzel, münasip, bulunduğunuz ortamı gözeten, insanların idrak ve anlayışlarını hesaba katan bir şekilde, akıllı bir biçimde konuşunuz. İnsanlara daveti ulaştırınız. Verdiğiniz misallerde eğer toplum bedevi bir toplumsa o toplumun kültüründen misal veriniz. Medeni bir toplumsa şehirli bir toplumsa o toplumun kültüründen misal veriniz. Eğer toplum bedevi bir toplumsa o toplumun anlayacağı dili kullanınız. O dili konuşunuz. Eğer medeni bir toplumsa yine o toplumun anlayacağı bir dili konuşunuz. Ve kulu kabulen kerima. Güzel bir biçimde konuşunuz. Münasip, uygun ve hoş bir biçimde konuşunuz. Karşınızdakinin anlayıp gönlüne tesir edecek, gönlüne nüfuz edecek bir biçimde konuşunuz. Ama bunu konuşurken de unutmayınız ki, söz sizin nerenizden çıkarsa, muhatabınızın da orasına girer. Dudaktan çıkmış bir söz, Kalbe gitmez sadece kulakta kalır ama yürekten çıkmış bir söz özden çıkmış bir söz elbet yüreğe ve öze tesir edecektir. Bu konuda Kur'an'ın verdiği hitabet ve uyarı konusunda davet üslubu konusundaki bu üç ilke sedide, marufa ve kerime anlaşılır bir biçimde kolay anlaşılır bir biçimde konuşunuz. Yani bunu şöyle özetlemek mümkün. Bazıları konuşurken, bazıları konuşurken maalesef nenem gibi düşünüp Sokrat gibi ifade etme etmek gibi bir hamakate saplanırlar. Yani düşüncesi çok basittir ama onu ifade etmek isterken ağdalı bir dil kullanırlar ve gülünç olurlar elaleme karşı. Bazıları da Sokrat gibi düşünüp nenem gibi ifade ederler. İşte asıl ifade etmek, ifade kabiliyeti orada gizlidir. Düşünceniz çok yüksek olabilir, çok ulvi olabilir, ama ifadeniz herkesin anlayabileceği şekilde olmak zorundadır. Çünkü eğer sözün bir gayesi varsa, o da anlaşılmaktır. Anlaşılmayan bir söz, gayesini kaybetmiş demektir. Dördüncüsü, Davetçi ahlakında dördüncü ilke, ilim, hikmet ve fehm ile hareket etmektir. İlim, davetçinin en büyük azığıdır. Azıksız yola çıkan menziline varamayacaktır. Onun için davetçinin ilmi, öncelikle hakkın ve hakikatin kaynağı olan vahyi doğru okumak, kainatı doğru okumak, kendisini doğru okumak, ve olayları doğru okumaktır. Hikmet işte bütün bunları birbirleriyle karşılaştırıp, Eşyanın, olayların ve vahyin gayesini bulmak. Yani hakikati bulmak ve hakikati hayata dönüştürmektir. Fehmi ise her hadise arasındaki gizli ilişkiyi keşfedip, Yazılı vahiyle ile kainattaki vahiy, olaylarla eşya arasındaki o gizli sırrı keşfetmek ve her insana aklının alabileceği şekilde hakikati götürmektir. Sadece ilim verilip de fehim verilmeyenler, ilimlerini, ilimlerinden insanları yeterince istifade edem ettiremezler. Çünkü Allah Kur'an'ında Rabbi zidni ilmen ve fehmen diye dua etmemizi istemekte, Ey Rabbim benim ilmimi ve anlayışımı artır diye dua etmemizi arzu etmektedir. Bu noktada ilahi müeyyideyi adil kılan çevresel faktörlere geldik. Bu davetçi üslubu ve davetçi ahlakına ait dört maddeyi saydıktan sonra asıl konumuz olan ilahi müeyyideyi adil kılan çevresel faktörler nelerdir Bunların birincisi hıfs ve emandır Eğer Allah sizi hayatınızdan hesaba çekecek size verdiği yetenekleri nerede kullandığından hesaba çekecek eğer Allah sizin nefeslerinizi teker teker sorgulayacaksa sizi hesaba çeken Rabbinizin zerre kadar zulmetmemesi gerekmekte çünkü Sizden ahlaklı olmanızı isteyen Allah bizzati kendisi mükemmel bir ahlaka sahiptir. İlahi ahlak ahlakın mutlaklaşmış biçimidir. Onun için Resul'ün dilinde bu ve tahallaku bi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın emrine dönüşmüştür. Bu noktada Allah'ın ahlakı nedir diye soracak olursanız Allah'ın ahlakının Bakınız içerisinde yer alan bir maddeyi size ifade ediyorum. Allah'ın ahlakı, hayatını hesaba çekeceği insanı öncelikle korumuş olmaktır. Bunun bir yığın delili olmakla birlikte ben birkaçını size nakledeceğim. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ ve min خَلْفِهِ Onun önünden ve ardından... Onu takip edenler vardır diyor Cenab-ı Hak. Yani insanın önünde ve ardında bir kortej, bir koruma kadrosu yaratmıştır Allah. İnsanı yaratıp başıboş bırakmamıştır. İnsanı zincirle bağlayıp iradesini ipotek altına da almamıştır. Ama Allah insana müdahale ederken hep insanın hayrına müdahale etmiştir. O müdahalelerden biri de insanı çevreleyen şer güçlerden, insanı korumak için onun önünden ve ardından kendisini takip eden bir iyilik korteji, bir hayır korteji, as asil bir kortej yaratmış olmasıdır. Yine bir başka ayette, ''Anil yemini ve anil şimali qaid. Onun sağında ve solunda iki alıcı kaydetmektedir. Aynen ifade budur. Kaid, iki alıcı kayıt yapmaktadır. Bu kayıt yapan alıcıların mahiyetini bilmiyoruz. Ama Allah'ın haber verişi bu ki, ömrümüz tümüyle iki alıcı tarafından iki boyutlu olarak, yani her iki taraftan da sağlı ve sollu bir kayıtla, Kayıt altına alınmakta ve yarın bize zulmedilmediğini bize de gösterilmesi için Allah'ın zerre kadar bize zulmetmediğini bizim de anlamamız için bu kayıt ve belgeler önümüze sürülecek ve bize Allah'ın zerre kadar zulmetmediğini adalet gösterdiğini biz bizzat kendimiz itiraf edecek ve belki cezamızı kendimiz ifade edeceğiz. Yine bir başka ayette. Vla ve Vla tamamı onun işi değil. Her eylemde tanık olarak hazır bulunan bir şahitler grubu vardır. İşte her insanın her eyleminde kendisinin yanında hazır olan ve o eylemine şahit olacak olan, yarın büyük mahkemede tanıklık yapacak olan bir şahitler grubunun olduğunu yine Kur'an'dan öğreniyor. Ve kaçamak yapamayacağımızı anlıyoruz. Yine Kur'an'dan bir başka ayet. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verit. Biz kulumuza şah damarından çok daha yakınız diyor Allah. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Siz öylesine bir muhafaza altındasınız. Öylesine bir koruma altındasınız ki. Eğer Allah'ı arayacaksanız uzaklara gitmenize gerek yok. O size şah damarınızdan daha yakın olan bir zattır. Bu ne bu neyi ifade eder insan hayatında? Bu Allah'ın nazarından ve ilminden insanın hiçbir şeyini, duygu ve düşüncesi başta olmak üzere hiçbir şeyini kaçıramayacağını ifade eder. Yani eğer sen Allahla ilişki kurmak istiyor, Allahla e, ilişkini, alakanı geliştirmek istiyor, Rabbine karşı kulluğunu ifade çok güzel bir sürece girmek istiyorsan, ona ulaşmak için uzun yollar kat etmen gerekmiyor. Onu sağda solda araman gerekmiyor. Allah sana şah damarından daha yakındır. Onu sana kendinden daha yakın bulacaksın. Eğer sen Allah'tan uzaklaşıyorsan, bil ki, bil ki bu amellerin sebebiyle senin yüzünden olmaktadır. Yoksa, eğer Allah'a ulaşmak istersen Allah sana şah damarından daha yakın olduğunu bildirmektedir. Kur'an'da birçok ayet şu ifadelerle biter. Alim, Semir, Basir, bilen, işiten, gözetleyen. Bu ne demek? Bu her an hayatınıza bilgisiyle vakıf bir zat var. Her an hayatınızı seyreden bir zat var. Her an söylediklerinizi ve hatta söylemeyip içinizden geçirdiklerinizi işiten bir zatın mürakabesi altındasınız. Yani siz başıboş değilsiniz. Siz sahipsiz değilsiniz. Siz emniyet ve güvenlik içerisindesiniz. Eğer bu emniyet ve güvenliği kendi ellerinizle parçalamazsanız sonuna kadar Allah sizi görüp gözetmeye ...koruyup kollamaya vaat etmiştir. İşte bu noktada ilahi müeddi, müeyyideyi adil kılan çevresel faktörlerin... ...birincisi olan hıfz ve emandan sonra... ...ikincisi olan hıfz ve emanın kuldağı, kuldaki karşılığı ihsandan söz etmek istiyorum. Peygamber'e sorarlar, mel ihsan, ihsan nedir ya da Cibril hadisinde... Hz. Cebrail'in sorduğu gibi ihsan nedir diye sorulur. Peygamber'in verdiği cevap çok manidardır. En te'abudallâhe ke terâ Senin Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmen, daha doğrusu yaşamandır. Fe'illem tekun terâhu fe innehu yarake Her ne kadar sen onu görmüyorsan da kuşkusuz o seni görüyor. İşte bir kul hayatında kendisinin sürekli görüldüğünü, gözetildiğini iyi hesap etmek ve bu gözetim altında bir ömrü geçirmek için muhakkak kendisinin de Allah'ı görür gibi ibadet etmesi, görür gibi yaşaması gerekmektedir. Buna ihsan diyoruz. Niçin ilahi müeyyide diye bir soru sorulabilir? Elbette bu sorunun cevabı, Adalet içindir. Eğer ilahi müeyyide olmasaydı, Eğer ilahi müeyyide olmasaydı, Kanunun gözünden kaçan her suç, Bağışlanmış olacak. Eğer ilahi müeyyide olmasaydı, Dünyevi sonuçlarını, Ortaya çıkarmayan, Kanunen, Suçunu gizlemeyi başaran, Rüşvetle, kendi suçunu affettiren, Herkes, Yaptığı yanına kalacaktı, Dünyanın en büyük zalimleri, En büyük mücrimleri, En büyük sahtekarları, En büyük şerirleri, En büyük tağutları, Yaptıkları yanına kalacaktı, Firavun'un yaptığı yanına kalacaktı, Nemrud'un yaptığı yanına kalacaktı, Hitler'in yaptığı yanına kalacaktı, Ve onun çağdaşlarının, ve ülkemizdeki devamlarının yaptıkları yanlarına kalacaktı. İlahi müeyyide hayatımızın anlamlı olmasının sonucudur, şartıdır. Eğer ilahi bir müeyyide olmasaydı insanın cezasız kalan tüm suçları yanına kalmış olacak. İnsan yaptığı tüm zulümlerle, tüm zulümlerle beraber hiçbir ikab, hiçbir ceza. Görmemiş olacaktı. Elbette ilahi müeyyid ediyorum ben. Adaletin vuku için, Adaletin gerçekleşmesi için, Bu dünyadaki ceza yetmemekte. Hiçbir mazlum, Bu dünyadaki cezayı, Adaletin gerçekleşmesi için, Yeterli bulmamakta. Özellikle zulme uğrayıp da, Kendisine zulmedenler, ...ceza görmeyen, zulmedenlerin hiçbir cezaya çarptırılmadığı, hiçbir dünyevi dünyevi cezaya uğratılmadığı bir durumda... ...mazlumların çektiği yanına kalacaksa, zalimlerin de yaptığı yanına kalacaksa... ...o zaman bu dünyayı ve insanlığı Allah'ın adili mutlak olan... Bir, Allah'ın tasarrufunun dışında değerlendirmemiz gerekecek. Bu mümkün olmadığına göre. Haşa, Allah'ın insan, insanlık ve dünya tasarrufunun dışında bulunmadığına göre, eğer zulme uğrayanın çektiği yanına kalmayacak, zulmedenin de yaptığı yanına kalmayacaksa, bir ahiretin var olması şart. Bir başka hesabın var olması şarttır. Bir başka dünyada zalimin hesap vermesi, mazlumun hesap sorması şarttır. Mazlumun zalimden hakkını alması gereklidir. İşte bu gereklilik sadece akli değil nakli bir gerekliliktir ve iman edilmesi gereken de bir amentü esasıdır. Bu noktada Kur'an'a başvuracağız yine. <gülüyor> Efe nec'alellezîne âmenû ve amilûs-salihâti kel fil ard. yüzünü karıştıranları iman edenler gibi mi tutacağız, diyor Kur'an. İyi ile kötü aynı mı olacak? Bir ahiretin, bir uhrevi cezanın, bir ilahi cezanın veya mükafatın, Ödülün ya da belanın olmamasını istemek, iyi ile kötünün bir tutulmasını istemektir. Bundan büyük zulüm olur mu? Bundan büyük insanın kendi kendisine yaptığı kötülük olur mu? İyi ile kötü bir olacaksa, zalimle mazlum bir olacaksa, o zaman yaşamanın amacı nedir? O zaman ahlaklı olmanın gereği nedir? O zaman çalmamanın, çırpmamanın, ahlaksızlık yapmamanın, başkasının namusuna, canına, malına tecavüz etmemenin ödülü ne olacaktır? Gerekçesi ne olacaktır? Niçin ahlaklı olsun insan eğer ahlakının, ahlaklı oluşunun sonucunda bir ödül görmeyecekse? Niçin insan kendisini bazı sınırlara mahkum etsin? Niçin başkalarının hakkına tecavüz etmesin eğer bunun bir iyiliğini, bunun en sonunda bir mükafatını ve ödülünü görmeyecekse? O zaman ahlaklılar, enayi ahlaksızlar akıllı, mazlumlar, enayi zalimler uyanık olmuş olmaz mı? Böyle bir dünya kaosun, böyle bir dünya zulmün, böyle bir dünya Çirkinliğin dünyası olmaz mı? Böyle bir dünyada yaşamayı kim ister? O halde dünyada huzurun, saadetin gerçekleşmesi için bir ilahi ceza ve mükafatın gerekliliği şartı vardır. İşte bu noktadan kalkarak Kur'an'da kısa bir gezinti yaptığımızda iyilerle kötülerin, zalimlerle mazlumların... İman edenlerle küfredenlerin aynı olmayacağını defaatle müşahede ediyoruz. Efenec'alel müslimina kel mujrimina malakum keyfe tahkumun Yoksa biz İslam olanları, teslim olanları, Allah'a varlığını teslim edenleri mücrimlerle bir mi tutalım? Mücrimler gibi mi kılalım diyor Allah? Malakum keyfe tahkumun Size ne oluyor nasıl böyle adaletsiz hükme Nasıl suçlularla suçsuzların aynı akıbetle akıbetleneceklerini aynı sonuca uğrayacaklarını zannediyorsunuz Bu nasıl bir hükümdür bu nasıl büyük bir zulümdür buyuruyor Rabbimiz Yine bir başka ayette la yastavi ashabun nar <gülüyor> ve ashabul cennet Ateş ehliyle, suçlularla, günahkarlarla, zalimlerle, ahlaksızlarla, mütecavizlerle, hiç ahlaklılar, cennet ehli, iyilik sahibi olanlar bir olur mu? Elbette bir olmaz diyor Kur'an. Bu ikisini bir tutmak, insanoğlunun yapabileceği en büyük zulümdür. Allah'tan bu ikisini bir tutmasını beklemek ise Allah'a yapılabilecek en büyük iftiradır. O halde ilahi müeyyide nedir? Bu soruya iki başlık altında cevap bulabiliriz. Bir, ilahi müeyyidenin maddi boyutu yani dünyevi ilahi müeyyide, ikincisi uhrevi ilahi müeyyide. Dünyada aldığımız ilahi karşılık, ahirette aldığımız ilahi karşılık. Birincisine gelince dünyada eylemlerimize, iyilik ve kötülüklerimize, adalet ve zulmümüze, güzellik ve çirkinliğimize, iman ve küfrümüze, itaat ve isyanımıza aldığımız karşılık nelerdir? Bunun birinci maddesi maddi boyuttur. Maddi bir karşılık alıyoruz ilahi olarak dünyada. Bunun iyi anlaşılması için yine Kur'an'dan örnekler vermem gerekiyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan sakınır, aşırı gitmez, zulmetmez Allah'ın yasak ve emirlerine uyarsa Allah onun için bir çıkış kapısı gösterecek. Allah onun için bir çıkış ihsan edecek ve onu hesap etmediği, hiç hesaba katmadığı bir yerden rızıklandıracak. Bakınız, eğer siz ahlaklı olur, eğer siz Kur'an'i ahlaka uyar ve kendi davranış ve tavırlarınızı Allah'ın ahlakına uydurursanız, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanırsanız, bu durumda bunun karşılığını ilahi müeyyide olarak yalnız ahirette değil daha dünyada iken alıyor. Ve Allah'ın sizi hiç hesap etmediğiniz bir yerden rızıklandırması biçiminde bunun karşılığını görüyorsunuz. Yine bir başka ayet. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ Kim Allah'tan gereği gibi sakınır, onun emir ve yasaklarına riayet ederek bir hayat yaşarsa o onun işlerini kolaylaştırır. Yine bu da dünyevi bir karşılık. Allah'ın sizin itaatinize, sizin imanınıza, sizin iyiliklerinize yani bütün bunların toplamı olarak ifade ettiğimiz sizin ahlaki davranışlarınıza böyle bir dünyevi karşılık veriyor işlerinizi kolaylaştırıyor. Yürümek istediğiniz yollar önünüze bir bir açılıyor. Önünüze dikilecek, dikilmesi muhtemel olan engeller kaldırılıyor. Allah'ın yardımını görüyorsunuz. Bir yere dalıyorsunuz. O yere başka dalanlar olmuş ama yürüyememişler. O başarıyı elde edememişken siz Allah'tan gereği gibi sakınma nızın sonucu olarak o yol önünüze açılıyor. Kapılar birer birer önünüze açılıyor. Siz de şaşırıyorsunuz bunu nasıl başardım, bunu nasıl hallettim, bu sonuca nasıl ulaştım diye en sonunda dönüp hayran oluyorsunuz Allah'a ve kurban oluyorsunuz. Hepinizin hayatında böyle şeyler olmuştur. Özellikle Allah'ın Allah emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşayan insanların hayatında kendilerini hayrete düşürecek bir biçimde kolaylıklar sağlanır. Allah kulun gücünün bittiği yerde kendi yardımını başlatır. Ve bir de bakmış ki tüm kapılar ardına kadar önünde açılmış. Ufku açılmış, dünyası kendisine kolaylaştırılmış. Ve başkalarının onca emek ve zahmetle beceremediği, yapamadığı şeyler... ...kendisinin bir parmak dokunuşuyla halledilivermiş. İşte eğer bir kul buna şahit oluyorsa bunun sebebi olarak... Allah'tan gereği gibi sakınmayı görmeli. Yine bir başka ayet. Lillezina ahsenu fi hadhihi dunya hasene. Dünya güzel davrananlar, güzel davrananlar, iyilik yapanlar, yani ahlaklı olanlar için işte bu dünyada, ahirete değil daha. Bu dünyada güzellik vardır. Hasenat. Fi hadhihi dunya hasenat. Yani ...bu ilahi müeyyidenin... ...yalnız ukbada değil... ...dünyada da olduğunu gösteriyor. Bazı insanlar... ...Allah yolunda infak ederler... ...ahirette karşılığını alırım diye infak ederler. Hayır bu eksik bir düşünce. Dünyada da alırım... ...diye bilmeleri lazım. Ve dünyada da alacaklardır onlar. Bazı insanlar Allah rızası için... ...bir güzellik, bir iyilik, bir ihsanda bulunurlar... ...zannederler ki... ...bunun karşılığı sadece ahirettedir. Bu eksik... Onun karşılığı aynı zamanda dünyada da vardır. İşte şu ayetler onun en güzel ifadesidir. Tabii bunun tersi de geçerli. Yani yaptığınız bir kötülük, küfrünüz, inkarınız, çirkinliğiniz, kötülüğünüz de yine bu dünyada ilahi müeyyide olarak cezalandırılacak ki onun da delillerini Kur'an'dan vermek istiyorum. Velike cezaynahum bima keferu. İnkar ettiklerinden Allah'ın kendilerine verdiği nimeti örttüklerinden ve o nimetin şükrünü eda etmediklerinden dolayı... Örneğin ilim vermiş, ilminin sadakasını vermiyor. O ilimden insanları faydalandırmıyor. Servet vermiş, servetinin zekat ve sadakasını verip insanları o servetten mahrum ediyor. Servetin mutlak sahibi olarak görüyor. Sıhhat vermiş, sıhhatini Allah yolunda değil şeytan yolunda kullanıyor. Yani şükretmiyor, diyor. İşte böylesi durumda velike جَزَيْنَهُمْ Biz onları cezalandırırız buyuruyor Allah. Yine bir başka ayet. ذَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı yer karada ve denizde fesat ortaya çıkar. Yani insanlar kötülük yapıyorlar. İnsanlar İnsanlar bir takım zulümler işliyorlar ve Allah'ın emir ve yasaklarına uymuyorlar ise eğer, öbür taraftan bunun ilahi olarak bir müeyyidesi biçiminde karada ve denizde fesadın ortaya çıktığını görüyorsunuz ki Kur'an bunu söylüyor. Karada ve denizde zaharal fesadu fil berri vel bahir. Karada ve denizde fesat, anarşi ortaya çıkar. İşte bugünkü dünyayı anlamanız için, Özellikle insanların elleriyle yaptıkları, kazandıkları, yaptıkları azgınlık, taşkınlık, günah ve kötülüğün karayı ve denizi ifsad ettiğini, anarşi ve terörün denizi ve karayı ve havayı kapladığını görüyorsanız, burada yegane sebep olarak insanların elleriyle yaptıkları o zulüm, o günah, o tuğyan ve o köfürleri görmeniz gerekiyor. Yani sebep olarak onları görmemiz gerekiyor. Yine bir başka ayet. Velau enne ehlel-qura aleyhim barakatin minas Eğer o beldenin, o ülkenin, o yerleşim birimlerinin halkı iman etseydi ve Allah'tan gereği gibi sakınıp emir ve yasaklarını yapsa, yani Kur'ani ile ahlakla ahlaklansaydı ne yapardık biz? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Göklerin ve yerin bereketlerini onların üzerine açardık. Açlık, kıtlık, yoksulluk, hastalık ve bir takım bilinmeyen ya da bilinen virüsler eliyle kırılma ve insanların akıl, ruh ve beden sıhhatlerini kaybetme olayı olmazdı. Dolayısıyla, eğer toprağınızın bereketi çekiliyorsa bunun sebebi olarak beldelerinizin beldelerinizin insanının Kur'ani ahlakla ahlaklanmadığının bir göstergesidir. Eğer aileniz fesada gidiyor, aileden bereket kaldırılıyor, eğer kazancınızdan bereket kaldırıyor, kaldırılıyor. Eğer yaşamınızdan, hayatınızdan bereket kaldırılıyor zamanınızdan bereket kaldırılıyor, ümitlerinizden bereket kaldırılıyor, huzurunuzdan bereket kaldırılıyor, saadetinizden bereket kaldırılıyorsa, bunun sebebini işte bu noktada aramamız gerekiyor. Eğer insanlar Allah'a muti olsalardı, Allah yerin ve göğün bereketini insanlara açacaktı. Böyle buyurmaktadır. Yine bir başka ayet, اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ biz salih kullarımızı yeryüzüne mirascı kılarız. Yani yeryüzünün mirasını almak istiyorsanız salih olmanız gerekiyor. Bu da ilahi bir müeyyidedir. İlahi müeyyidenin dünyevi boyutudur. Yani siz eğer ıslah etmişseniz kendinizi, Çevrenizi ve ailenizi ıslah etmiş, toplumunuzu ıslah etmişseniz bu durumda Allah bu ıslahın karşılığı olarak size bir müeyyide yani bir ödül veriyor. Bu ödül de dünya oluyor. Dünyayı size miras olarak veriyor. Bu ödül küçük ödül müdür? İkincisi, dünyevi ilahi müeyyidenin ikinci unsuru sosyal boyuttur. Yine Kur'an'dan örneklerle devam edeceğiz. Ve intasbiru ve tattagu la yedurukum kaydhum şey'a. Sosyal boyutu derken eğer yaptığınız bir e, ihsan, bir iyilik, ahlaki bir muamele var ise bunun karşılığını sosyal ve psikolojik bir biçimde alıyorsunuz. Psikososyal sonuçları oluyor sizin üzerinizde. Ne gibi derseniz işte şu okuduğum ayet gibi ve in tasbiro ve tetkula yedurrukum kaiduhum şeya. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların tuzağı size zarar vermez. Yine bir başka ayet. İnna Allahu yudafu anillediine amenu. Eğer iman ediyorsanız Allah sizi savunur. Ve inna Allahu ma almutminin. Allah müminlerle beraberdir. Ve la yansur <gülüyor> anna Allahu man yansuru. Kim Allah'a yardımcı olursa Allah da ona yardımcı olur. İşte buradan da anlıyoruz ki. Dünyevi müeyyide olarak Allah insanın psikolojisini güçlendirmekte, moralini artırmakta ve kendisi eğer Allah'a yardım ederse o da Allah'a yardım, Allah da ona yardım etmektedir. Tabii bunun tersi de geçerlidir. Diğer tüm başlıklarda verdiğim örnekler gibi bunun da tersinin örneğini vermeliyim Kur'an'dan. Ve <Sessizlik> ente tevallu yastabdil kavmen eğer de Allah'tan yüz çevirirseniz bunun da psikososyal boyutuna katlanırsınız. Ne olur? Sizin umudunuzu alır. Toplumsal umudunuz yok olur. Geleceğe karamsar bakarsınız. Artık tüm aydınlık düşünceleri yitirirsiniz. Allah umutlarınızı yok eder ve <Sessizlik> entetevellev eğer yüz çevirirseniz, yestebdil <Sessizlik> kavmen gayrakum sizi başka bir toplumla değiştirir. Yine bir başka ayet وَاَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ Eğer inkar ederseniz kafirlerin mevlası, dostu yoktur diyor Allah. Yani dostu olmaması toplumsal bir olaydır. Dünya milletleri içerisinde yalnız kalırsınız. Eğer isyan eder, eğer vahye sırt çevirir, eğer Allah'ın size verdiği bu ebedi saadet olan ilahi vahye Yüz çevirirseniz o zaman yeryüzünde yalnız kalırsınız. Uluslar toplumunda yalnız kalırsınız. Devlet olarak yalnız kalırsınız. Millet olarak yalnız kalırsınız. Kavim olarak yalnız kalırsınız. Toplum olarak yalnız kalırsınız. Bu da Allah'ın ilahi bir cezasıdır. Psikososyal bir cezadır. Üçüncüsü, dünyevi olarak ilahi müeyyidenin üçüncü boyutu zihni ve ahlaki boyuttur. Kalbi ve aklı iyilik tahkim eder. Kötülük ise kirletir. İyilik temizler. Kötülük ise körleştirir, berbat eder. İnsan kalbi ve aklı sınırı olmayan bir güzelleşmenin ve çirkinleşmenin odağıdır. Yine insan kalbi ve aklı sınırsız bir alçalmanın ve yücelmenin menbaıdır. İyilikleriniz Aklınızı ve kalbinizi, duygunuzu ve düşüncenizi yüceltir, kötülükleriniz ise aklınızı ve kalbinizi karartır, alçaltır. Bunun da yine delillerini Kur'an'dan verelim. Vemen yümün billahi yehdi kalbe. Kim iman etti Allah'a, Allah onun kalbini düzeltir. Çok önemli bir unsur bu. Dikkat buyurunuz, yehdi kalbe. Allah onun kalbini düzelt. Kalbinizi eğer Allah düzeltirse, o zaman duygunuz kendiliğinden güzelleşir, düşünceniz ve eyleminiz kendiliğinden güzelleşir. Allah'ın çünkü kalbe, kalbe tasarrufu söz konusu. Kalpler Allah'ın yedi kudretindedir, kudret elindedir. Eğer kudret eliyle Allah kalbinizi düzeltir, tesviye eder, tasviye eder, güzelleştirirse, artık o kalpten sızan tüm eylemler de güzelleşir. Yine bir başka ayet: Ve yeccallem nuran nabi. Sizin için Allah bir ışık verir, onunla yolunuzu bulursunuz. Bakınız, bu işte bir müeyyidedir. Yani iyiliklerinizin, ahlakınızın dünyadaki karşılığıdır. Ahlakınızın zihni ve ahlaki karşılığıdır. Ahlaklı bir davranışınız zihninizi açmaktadır. Ufkunuzu açmaktadır. Düşüncenizi açmaktadır. Başkalarının göremediği şeyi siz görmeye başlamaktasınız. Başkalarının hissedemediği tehlikeyi siz daha gelmeden hissetmeye başlarsınız. Bunun sebebi de işte ahlaki davranışlarınız olur. Bir başka örnek. Ve aslih bâlehum. Onun aklı yani düşüncesi ıslah edilir. İşte bu noktada ve aslaha özür dilerim. E, yeniden okuyorum ve habalehum. onun aklı onun düşüncesi ıslah edilir. Eğer Allah'ı razı edecek bir davranış yapmışsanız doğrudan Allah aklınıza müdahale edip düşüncenizi ıslah ediyor. Artık ondan sonra şeytanın düşüncenize vesvese, parazit karıştırması mümkün olmuyor. Çünkü Allah düşüncenize mü, mü, e, müspet bir biçimde müdahale ederek onu müsbet bir biçimde etkileyen size bir takım ihsanlar gönderiyor. Bir takım dolaylı ya da dolayısız müdahalelerde bulunuyor. Bunun tersi de geçerli tabi. Onun tersini de söyleyeyim ve Kur'an'dan örnekler vereyim. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَ Onların kalplerini kararttık ve katılaştırdık. Şimdi kötü bir davranışınız doğrudan yüreğinizin katılaşmasına sebep olmakta. Bir başka örnek. Sizin davranışlarınız doğrudan yüreğinizdeki hastalığı artırmakta. Yani Allah sizin davranışlarınıza bakarak içinizin hastalığını artırmakta. Ya da o hastalığı iyi etmek için müdahale etmemektedir. Bir başka ayet. Kendilerini veya kendilerini unutanları, kendi nefislerinde kendilerini düşünmeyenleri, işte bu nereden oluyor? Eğer davranışlarınız ahlaki olmaz ise o zaman size kendinizi unutturmakta. Size kendinizi unutturursa ne olur? Artık kendi lehinize düşünemez, kendi lehinize hissedemez, kendi lehinize ve aleyhinize olan unsurları birbirine karıştırmaya başlarsınız. Artık kendiniz için istediğiniz şeyler felaketiniz olur. Ve saadetiniz olan şeyleri de istememeye başlarsınız. Bu da işte sizin duygu ve düşünce frekanslarınızın karıştırılarak doğru ve yanlışı bilme gücünüzün elinizden alınmasıdır. Dördüncüsü ise manevi boyut. Aşk, nefret, sevgi, sevgisizlik biçiminde gerçekleşir ki bu en önemlisidir. Allah ile kul arasındaki karşılıklı ilişkidir sevgi. Sevgi, Rab ile kul arasında alışverişe müsait belki de en önemli ve tek ilişki biçimidir. Onun için Allah'ın isimlerinden biri olan vedud iki manaya gelir. Hem seven hem sevilen manasına gelir. Bu noktada Kur'an'a baktığımızda o kadar çok örnek görürüz ki. Fettebi'uni <gülüyor> yuhbibkumullah. <gülüyor> Bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin buyuruyor. Resulullah tabi onun dilinden Kur'an'da buyruluyor bu. يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Allah müttakileri sever. يُحِبُّ Muhsinin, İhsan edenleri kendisini görür gibi yaşayanları sever. يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Sizden ancak et, kan, namaz, hareket ulaşmaz ona. Ne ulaşır? Takva ulaşır. Ma الَّذ۪ينَ اتَّقَوْوَى الَّذ۪ينَ Kendisinden korkanlar ve kendisini görür gibi yaşayanlar iç ile beraberdir Allah. Bunun tersi de geçerli tabi. Allah sever böylelerini. Yani Allah'ın sevmesi sizde muazzam bir moral güç deposudur. Eğer Allah'ın sevdiğini, Allah'ın sevdiği bir kul iseniz artık yeryüzünde en mesut kulsunuz demektir. Allah'a dost olana kim düşmanlık yapabilir, kim zarar verebilir? Tabi Allah'a dost olmayana da kim dost olur? İşte Tersi de geçerli dedim ki onun da örneklerini Kur'an'dan vereyim. La yuhibbul fesad. Allah fesadı sevmez. La yuhibbul mufsidin. fesat çıkaranları da sevmez. La yuhibbul mu'tedin. Aşırı gidenleri sevmez. La yuhibbul zalimin. Zalimleri zulmedenleri sevmez. La yuhibbul musrifin. İsraf edenleri sevmez. La yuhibbul cehre bi sü'i minel illa men zulim zulme uğrayan kimse dışında kötü sözün açıktan söylenmesini sevmez. Bütün bunlarda gösteriyor ki Allah'ın sevgisi ve kula olan kızgınlığı, nefreti de bir İlahi müeyyidedir ve eylemlerinizin karşılığı olarak eğer iyi eylem ve ahlaki davranmışsanız bunu Allah'ın sevgisi biçiminde görürsünüz. Kötü eylem yapmış ve ahlaksız davranmışsanız bunu da Allah'ın nefreti biçiminde görürsünüz. Dostlar buraya kadar anlattıklarım ilahi müeyyidenin dünyevi boyutu idi. Bunun bir de ukrevi boyutu var. Ki onu hepiniz biliyorsunuz. Ahlaki davranışın uhrevi müeyyidesi karşılığı cennettir. Cennet ne kadar güzellik geliyorsa aklınıza o güzelliklerin hepsinin en mükemmeline verilen attır. Ahlaki davranışın karşılığı nasıl cennetse gayri ahlaki davranışın karşılığı da cehennemdir. Ne kadar kötülük geliyorsa aklınıza onun mutlaklaşmış ve en büyük derecesi cehennemdir. Bu noktada sözlerime yine Kur'an'ın bir ayetiyle son veriyorum. Ve ma takaddimu li enfusikum min tecidu Ne hayır yaparsanız Kendiniz için ne hayır sunarsanız onu bulacaksınız. Sadakallahu'l-azim ve bellegena Resuluhu'n-nebiyyul-kerim.